Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. kitab Hibe ve Fadliha ve Tahrid Aleyha. Hibe, Hibe'nin fazileti ve Hibe'ye teşvik kitabı. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Müslüman kadınlar! Bir komşu kadın, kendi komşusunu, onun hediyesi, bir koyun ayağı bile olsa sakın küçük görmesin buyurdu. Ayşe radiyallahu anh, kız kardeşi Esma'nın oğlu Urve'ye şöyle demiştir. Ey kız kardeşimin oğlu, biz peygamber kadınları hilale bakardık. Sonra bir hilale daha, sonra bir hilale daha. İki ay içinde üç hilale bakar Gördük de, Resulullah'ın evlerinde hiçbir ateş yakılmazdı. Urve dedi ki, ben Ayşe'ye, ''Ey teyze, sizleri ne yaşatıyordu?'' diye sordum. O, iki siyah şey, hurma ve su. Ancak şu kadar var ki, Resulullah'ın ensardan bir takım komşuları, bunların da sağlam koyunları vardı. Bunların hayvan, Bunlar hayvanlarını sağırlardı ve sütünden Resulullah'a hediye ederlerdi. Resulullah da ondan bizlere dere dedi. 1. Hiben evinden olan az Şeyin beyanı babı. Ebu Hureyre radiyallahu aleyhi şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer ben koyun ayağı yahut da sığır ve davar ayağı yemeğine çağırırsam muhakkak ki bu çağrıya icabet ederim. Yine bana koyun ayağı yahut sığır ve davar ayağı hediye edilse onu da muhakkak kabul ederdim. 2. Arkadaşlarımdan herhangi bir şeyi kendisine hibe etmelerini isteyen kimse babı. Ebu Said Hudri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizinle beraber bunu da, buna da bir pay ayırınız buyurdu demiştir. Sehl ibn-i Sa'd anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhacirlerden ensari bir kadına haberci yolladı. O kadının marangoz bir kölesi vardı. Peygamber o kadına kölene emret bizim için minberin tahtalarını yapsın buyurdu. Bunun üzerine kadın kölesine buyurdu. Bunu emretti. O da gidip Gaben'in ılgın ağaçlarından kesti ve peygamber için bir minber yaptı. Köle minberi yapıp sağlamlaştırdığı zaman kadın peygambere Köle minberi kurmuştur diye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadına minberi bana gönder buyurdu. Akabinde minberi getirdiler. Peygamber onu yüklenip taşıdı da görmekte olduğumuz yere koydu. Ebu Katane de şöyle demiştir. Ben bir gün peygamberin sahabelerinden bir takım adamlarla beraber Mekke yolunda bir konakta oturuyordum. Resulullah önümüzde konaklamıştı. Sahabeler ihrama girmişlerdi. Ben keşif vazifesinde olduğum için ihrama girmemiştim. Arkadaşlar bir yaban eşeği gördüler. Ben meşgul idim. Ayakkabımı dikiyordum. Onlar yaban eşeğini bana bildirmediler. Kendileri ihramı olduklarından onu ben kendim göreyim istediler. Döndüm hayvanı gördüm. Hemen ata doğru kalktım ve onu eğerledim. Sonra bindim. Fakat hamsi ve mızrağı unuttum. Hemen arkadaşla hamsi ve mızrağı bana uzatıverin dedim. Onlar, hay vallahi biz sana hayvan aleyhine hiçbir surette yardım etmeyiz dediler. Ben öfkelendim. Attan aşağı inip onları kendim aldım. Sonra ata bindim ve onu yaban eşeğinin üzerine koşturdum. Akabinde yaban eşeğini yaraladım. Sonra Ölü olarak onu getirdim. Arkadaşlar onun üzerine üşüşüp etini yemeye giriştiler. Sonra kendileri ihramlı iken bu av etinden yemeleri hususunda şüphe ettiler. Akabinde biz yürüdük. ve beraberimde ön budunu sakladım. Resulullah'a yetiştik ve kendisine bu meseleyi sorduk. Resulullah beraberinizde ondan bir şey var mı diye sordu. Ben evet var dedim ve kendisine o budu uzatıp verdim. Resulullah ihramlı olduğu halde onu yedi ve tamamıyla bitirdi. Rabbi Muhammed İbni Cafer dedi ki, bu hadisi bana Zeyd İbni Esrem, Ata İbni Yeser'den, o da Ebu Kadde'den, o da Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem'den olmak üzere tahsis etti. 3. içmek için su süt isteyen kimse bağdı. Ebu Tuvale ki ismi Abdullah İbni Abdurrahman'dır. Şöyle demiştir. Ben Enes'ten işittim. Şöyle diyordu. Resulullah şu evimizde bize geldi ve içmek için bir şey istedi. Biz bize ait bir koyunun onun için sadık. Sonra ben o evimizdeki şu koyunun suyuyla karıştırdım. Resulullah'a verdim. Ebu Bekir solunda Ömer karşısında ve bir bedevi sağında bulunuyordu. Resulullah sütü içince Ömer bu Ebu Bekir'indir dedi. Resulullah kendisinden artan sütü o bedeviye verdi. Sonra sağdakiler öne geçirilir Sağdakiler öne geçirirler. Dikkat edin sağ tarafa gidin buyurdu. Enes İbni Malik üç kere sağdan başlamak sünnettir. Sağdan başlamak sünnettir. Sağdan başlamak sünnettir, sağdan başlamak sünnettir dedi. Avcının av al hediyesinin kabul edilmesi babı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Katade'den avın budunu kabul etti. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir seferde Mekke yakınında Merruz Zahran'dayken bir tavşanı üktüp kaçırdık. Sefer topluluğu yakalamak için ona doğru koştular da hepsi yorulup aciz kaldılar. Ben hayvana yetiştim ve onu tutup öyle babam Ebu Talha'ya getirdim. Ebu Talha onu kesti ve uygunun üst tarafını yahut bir budunu benimle Resulullah'a yolladı. Ravi şubede iki budur olduğunda şek yoktur demiştir. Resulullah onu kabul etti. Ben ondan yedi dedim. Emes de ondan yedi dedi. Sonra yedi sözünün ardından onu kabul etti dedi i̇bn Abbas radıyallahu haktan o şöyle demiştir. Eshab i̇bn Cessam radıyallahu hakt Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu yahut Vietnam'da bulunduğu sırada bir yaban şey hediye etmişti. Fakat Resulullah bu hediyeyi kabul etmeyi geri çevirdi. Resulullah bu sebepten, sabın yüzünde meydana gelen üzüntüyü görünce onu huşetmek için dikkat et. Biz seni senin hediyeni reddetmemişizdir. Ancak şu var ki bizler ihramlı bulunuyoruz, buyurdu. 5. Hediyeyi kabul etmek babı. Ayşe radıyallahu anh. O şöyle demiştir. İnsanlar hediyelerini Resulullah'a Ayşe'nin merbeti gününde vermeyi kast edip buna çalışırlardı. Onlar bu hediyeleri ve yahut bu araştırma Çalışmalarıyla Resulullah'ın rızasını isterlerdi. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. İbni Abbas'ın teyzesi olan Ummu Hufeit bir keresinde peygambere çöl armağanı olarak bir miktar keş, tereyağı, birkaç tane keler hediye etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keşten ve tereyağından birer parça yedi de istek duymadığı için kelerlerden yemeyi terk etti. Yine i̇bn Abbas şöyle demiştir. Resulullah'ın yemek sofrası üzerine, üzerinde keler yenilmiştir. Eğer keler yemek haram olsaydı Resulullah'ın sofrası üzerinde yenilmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'a ailesi dışında bir yiyecek getirildiği zaman bu hediye midir yoksa sadaka mıdır diye sormak adeti idi. Eğer cevabında sadakadır demişse Resulullah sahabelerine siz yiyiniz buyurdu da Kendisi yemezdi. Eğer hediye edilir denilirse elini uzatırdı da sahabeleriyle beraber yer idi. Enes İbn Malik şöyle demişti. Bir kere peygambere bir miktar et getirirdi. Bu belireye sadaka edildi denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o belireye sadakadır. Fakat şimdi belirenin bize yaptığı bir hediyedir buyurdu. Külübet dedi ki, ben bu gelecek hadisi Abdurrahman'dan, o da babası El-Kasım'dan, o da Ayşe radıyallahu anh'tan olmak üzere işittim. Ayşe, Berile'yi sahiplerinden satın almak istedi. Sahipleri Berile'nin belasının kendilerine ait olması şart olmasını şart kıldılar. Ayşe'ye karşı ileri sürülen bu şart Peygamber'e zikredildi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen Berile'yi satın al onu hürriyetine kavuştur. Çünkü vela ancak hürriyete kavuşturana aittir. Buyurdu. Belire'ye bir miktar et hediye edilmişti. Peygamber bu Berire'ye sadaka verilmiştir. O Berire için sadakadır, bizim için hediyedir. Buyurdu. Berire hürriyetine kavuşunca, kocasından ayrılmak ve onun nikahı altında kalmak arasında muhayyer kılındı. Rav Abdurrahman, Berire'nin kocası Muğiz, hür yahut köledir demişti. Şube İbn-i ise şöyle demiştir. Ben Abdurrahman'a Beride'nin kocasından sordum. Abdurrahman o hür mü yoksa köle mi bilmiyorum dedi. Ümmü Atiye radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanına girdi de ona yanında yiyecek bir şey var mı diye sordu. Ayşe hayır yoktur. Yalnız senin sadaka malından Ümmü Atiye'ye saybeye göndermiş olduğun o ok koyundan Ümmü Atiye Nusaybe'nin bize yolladığı bir miktar et vardır. Dedi. Peygamber getir. O zekat yerine ulaşmıştır. Buyurdu. 6. Arkadaşına bir şey hediye eden ve onun kadınlarından bazısını kasteden eden kimse babı. Ayşe radiyallahu anh insanlar peygamberi verecekleri hediyelerini onun benim evimde bulunacağı benim nöbetim gününde vermeyi kastederler demiştir İsmail'i bu isnatlar şunu ziyade etmiştir kadın arkadaşların Ümmü Seleme'de toplandılar da ona Resulullah'a insanlara hediyelerinin bulunduğu yerde vermelerini emretmesini haber ver dediler müminlerin annesi Ümmü Seleme dedi ki peygamberin nikahında bulunan kadın arkadaşların benim yanında toplandılar Ümmü Seleme bunu yani hediyeler peygambere bulunduğu yerde verilsin fikrini peygambere söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'den yüz çevirdi. Onun dediğine yönelmedi. Bana kardeşim Ebu Bekir Abdülhamid Süleyman İbni Bilal'den, o da Hişam İbni Urve'den, o da babası Urve'den, o da Ayşe'den tartış etti. Ayşe şöyle demiştir. Resulullah'ın kadınları iki fırkaya ayrılmışlardı. Bir fırkada Ayşe, Hafsa, Safiye, Sevde vardı. Diğer grupta ise Ümmü Selem'e Resulullah'ın öteki kadınları bulunuyordu. Müslümanlar Resulullah'ın Ayşe'ye sevgisini pek iyi bildiklerinden bunlardan birinin yanında Resulullah'a vermek istediği bir hediyesi bulunursa o hediyesini Resulullah'ın Ayşe'nin evinde bulunduğu zamana kadar geri bırakır da hediyeyi sahibi bu hediyesini Resulullah Ayşe'nin evindeyken gönderildi. Bu sebepten Ümmü Seleme grubu dedikoduya başladı da bunlar Ümmü Seleme'ye sen Resulullah'a insanlarla konuşup onlara her kim Resulullah'a bir hediye vermek isterse o kimse Resulullah kadınlarından hangisinin evinde bulunursa bulunsun hediyesini versin demesini söyle demişlerdi. Ümmü Seleme kadınların kendisine söyledikleri bu sözü Resulullah'a söylediler fakat Resulullah'a söyledi fakat Resulullah ona hiçbir cevap vermedi. Ümmü Seleme grubundaki kadınlar Ümmü Seleme'den vaziyeti sorduklarında o da Resulullah bana bir şey söylemedi diye cevap verdi. Onlar da ona Resulullah'a dilediğimiz, dilediğimizi bir daha söyle dediler. O da Resulullah'ın mevbeti ona dolaşıp geldiğinde yukarıdaki geçtiği gibi meseleyi Resulullah'a arz etti. Resulullah bu sefer de bana bir şey söylemedi. Ümmü Seleme kurumundaki kadınlar vaziyeti Ümmü Seleme'den sorduklarında Resulullah bana bir şey söylemedi dedi. Onlar da Ümmü artık Resulullah sana cevap verinceye kadar bu dileğimizi Resulullah'a söyle dediler. Hakikaten Ümmü Seleme'de Resulullah'a kendi merbetine dönüp geldiğimde söyledi. Bu defa Resulullah Ümmü Seleme'ye sakın Ayşe hakkında söyleyip de bana izah verme bana hiçbir kadının örtüsü altında bulunduğum sırada vahiy gelmez de, yalnız Ayşe'nin evinde, onun nöbetindeyken vahiy gelir buyurdu. Ayşe dedi ki, Ümmü Seleme, Ya Resulallah, ben de sana eza vermekten Allah'a tövbe ediyorum dedi. Sonra Ümmü Seleme kurumdaki kadınlar, Resulallah'ın kızı Fatıma'ya müracaat ettiler. Ve onu Rasullaha gönderdiler de, Ya Resulallah, Kadınların Ebu kızı hakkında Allah'tan senin için adalet istiyorlar demesini rica ettiler. Fatıma da Resulullah'a bunları söyledi. Resulullah ey kızcağım benim her sevdiğimi sen sevmez misin buyurdu. Fatıma evet severim dedi. Müslüm'ün rivayetinde öyleyse sen de Ayşe'yi sev buyurdu ziyadesi vardır. Fatıma kadınlara döndü ve onlara olup biteni haber verdi. Kadınlar Resulullah'a tekrar müracaat etmesini Fatıma'dan istediler. Fatıma tekrar dönmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine ünlü Seleme grubu Zeynep Binti Cahşi gönderdiler. Zeynep Resulullah'a geldi ve ve söze başlayıp Ya Resulallah! Kadınların İbn-i Kuhafe'nin kızı hakkında Allah'tan senin için adalet istiyorlar. Dedi ve sesini yükselterek o sırada oturmakta olan Ayşe'ye saldırıya kadar ileri gitti de ona sövdü. Nihayet Resulullah karşılık verecek mi diye Ayşe'ye bakmaya başladı. Ravi, Urve'ye dedi ki bu sırada Ayşe söze başladı ve Zeynep'e sözlerini geri çevirdi ve neticede onu susturdu. Ayşe dedi ki bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye baktı da muhakkak ki o Ebu Bekir'in kızıdır buyurdu. Buhari şöyle dedi. Fatıma'nın kıssası olan Son kelam Hişam ile İbni Urve'den, o da bir adamdan, o da Zuhri'den, o da Muhammed İbni Abdurrahman'dan senediyle olmak üzere zikri olunuyor. Ebu Mervan Hişam'dan, o da Urve'den insanlar hediyelerini Ayşe'nin gününde vermeyi hast ediyorlardı diye söyledi. Ve yine Hişam İbni Urve, hem Kureyş'ten bir adamdan, hem de Kölelerden bir adamdan, o da Zuhri'den, o da Muhammed İbni Abdurrahman İbni Haris İbni Hişam'dan senediyle. Ayşe ben peygamberin yanında idim. Fatıma izin istedi dedi. Yedinci bak, hediyeden geri döndürülmeyecek olan şey babam. Bize Azra İbni Sabit El Ensari tahtis edip şöyle dedi. Bana Sumabe İbni Abdullah İbni Enes tahtis etti. Azra şöyle dedi, bir kere ben Enes İbni Malik'in torunu ve Basra kadısı Sumame'nin Sumame İbni Abdullah'ın huzurundaydım. Sumame bana güzel bir koku uzattı da, al dedim Enes İbni Malik radıyallahu anh güzel koku hediye edilince reddetmezdi dedi. Sumame şunu da söyledi ve Enes İbni Malik peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kokuyu geri döndürmez idi dedi. 8. bab. Kayıpte yapılan hediyeyi caiz gören sebabı. İbni Şehab şöyle demiştir. Urbe zikretti ki Misver İbni Mahreme radiyallahu an ile Mervan İbni Hakem ona şöyle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hevaz'ın kabilesinin temsilci heyeti geldiği zaman Peygamber insanlar arasında hitap etmek için ayağa kalktı. Allah'ı layık olduğu Faklarıyla öldü. Sonra şunları söyledi: "Amma bazı sözüm bundan sonrasına gelince sahiblerim, bu hevazın temsilcileri kardeşleriniz kusurlarından dönücüler olarak bize geldiler. Ben de onların esirlerini kendilerine geri vermemi uygun gördüm. Sizden her kim esirlerini bu surette karşılıksız vererek kardeşlerinizin gönlünü hoş etmeyi severse bunu yapsın." Sizden her kimde kendi hissesi üzerine bağlı kalmak, karşılıksız vermemek arzu ederse ben bu bedeli biz ona Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından veririz. O da böyle yapsın buyurdu. Bu hutbe üzerine insanlar senin için Hevaz'ın esirlerini geri vermeyi gönüllerimize hoş ve temiz bulduk dediler. 9. Hibede, hediyede karşılık vermek babı. Bize İsa İbni Yunus Hişam'dan, o da babası Urve'den, o da Ayşe Radiyallahu Anh'dan tahtis etti. Ayşe Radiyallahu Anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyeyi kabul eder ve hediyenin karşılığında hediye verirdi demiştir. Buhari şöyle dedi, ve İbn-i Cerrah, Muhadır İbn-i Muhavveri Hişam'dan, o da babası Urve'den, o da Ayşe'den senedini zikretmediler. 10. bab Babanın çocuğa hibesinin hükümet. Ve baba çocuklarının bazısına bir şey verdiği zaman bütün çocuklara arasında adalet yapıncaya, diğer çocuklarına da onun benzerini verinceye kadar birinde vermesi caiz olmaz. Ve çocuklarının bazısına fazla verdiği zaman bu baba üzerinde şahit olunmaz. Babı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atiye vermekte çocuklarınız arasında adalet ediniz buyurdu. Ve baba için çocuğuna verdiği atiyesine dönmek hakkı var mıdır? Ve baba muhtaç olduğu zaman sınırı geçmeyecek maruf surette çocuğunun malından yiyeceği şeyin hükmü nedir? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umar'dan bir deveyi satın aldıktan sonra bu deveyi Umar'ın hediye verdi ve bununla istediğini yap buyurdu. Bize Malik İbni Şah'tan, o da Humeyd İbni Abdurrahman ile Muhammed İbni Numan İbni Beşir'den haber verdi. Bu ikisi, o da Numan İbni Beşir'den şöyle takip etmişlerdir. Bu Numan'ın babası Bişir İbni Sa'd, Numan'ı Resulullah'ın yanına getirip, ben bu oğlum Numan'a bir köle verdim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocukların hepsine bunun benzerini verdin mi diye sordu. Beşir hayır dedi Resulullah, öyleyse bunu geri al buyurdu. 11. baktı. Hibe işinde bazı kimseleri şahit yapmak babı. Amir Es-Şabi şöyle demiştir. Ben En-Numan İbni Beşir'den kendisi Kufe'de minber üzerinde hutbe yaparken işittim. O şöyle diyordu. Babam Beşir, anamı zorlamasıyla bana bir köle hibe etmişti. Anam Ravaha kızı Amre babama, sen Muhribe'yi Resulullah'a şahit yapmadıkça inanmam, razı olmam dedi. Bunun üzerine Beşir Resulullah'a geldi de Ya Resulullah ben Amr bin Tıravaha'dan doğan oğluma bir köle hediye verdim. Fakat Resulullah Amre bana bu hibeyi şah senin şahit tutmamı emretti dedi. Fakat Ya Resulullah Amre bana bu hibeyi senin şahit tutmamı emretti dedi. Resulullah sen Numan'a verdiğin hediyen gibi öbür çocuklara da hibe verdim mi diye sordu. Beşir hayır vermedim dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beşir'e Allah'tan korkunuzda çocukların arasında adalet ediniz buyurdu. Numan dedi ki artık babam peygamberin yanından dönüp geldi de Numan'a verdiği hediyesini geri aldı. 12. bab. Erkeğin kadınla ve kadının kocasına hibesinin hükmü babı. Ve İbrahim Enneha'yı kadın ve kocadan her birinin diğerine hibe etmesi caizdir demiştir. Umar İbni Abdülaziz de karıyla koca birbirine yaptıkları hibeden dönmezler demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ayşe'nin evinde bakılıp tedavi edilmek hususunda diğer kadınlarından isim istemiştir. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hibesinden dönen kimse kusumu dönen Kusmura köpek gibidir, diyordu. Ve Ez zuhri de karısına, mehrinin bir kısmını yahut da hepsini bana hibe et diyen, sonra da çok geçmeden o kadını boşayan, bunun üzerine karısı o mehre dönen kimse hakkında. Koca eğer kadını aldatmış ise, koca o mehri kadına geri verir. Şayet kadın mehri kendi gönül rızası ona vermiş ve adamın işinde kadına hiçbir aldatma yoksa bu caizdir. Yani mehlinin kadına geri verilmesi vacip olmaz demiş ve şunu eklemiştir. Yüce Allah şöyle buyurdu. Aldığınız kadınların mehillerini yürekten isteyerek ve Allah'ın bir atiyesi olarak verin. Bununla beraber eğer ondan birazını gönül hoşluğuyla size bağışlamış olurlarsa onu da içinizden sindire sindire yiyin. Nisa suresi Dördüncü ayet. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşıp ızdırabı şiddetlendiği zaman meymunenin odasındaydı. Benim odamda bakılıp tedavi edilmek hususunda kadınlarından izin istedi. Kadınlar da ona izin verdiler. Akabinde peygamber iki kişinin arasında ayakları yerde çizgi çizerek meymunların odasından çıktı. Peygamber Abbas ile başka bir kimse arasında idi. Bu hadisin ravilerinde Abdullah İbni Mesud'un oğlu Ubeydullah şöyle dedi. Ben Ayşe'nin söylediği gibi hadisi İbni Abbas'a zikrettim de İbni Abbas bana o iki kişiden Ayşe'nin adını söylemediği kimdir bilir misin diye sordu. Ben de hayır bilemedim dedim. Ee, İbni Abbas o kimse Ali İbni Ebi Talip'tir cevabını verdi. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hibesinden geri dönen her kişi kusan sonra da kusburnu yemek için dönen köpek gibidir buyurdu. 13. bab Hoca kadının kocası varken kocasından başka hibe yapması, başkasına hibe yapması ve kendi kadın kölesine hürriyet vermesi kadın bir denginiz olmadığı takdirde caizdir. Eğer kadın bir beyinsiz ise hibe yapması ve köle azat etmesi caiz olmaz babı. Ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Allah sizin başınıza diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Allah'ın sizin başınıza diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Kendilerine bunlardan yedirin, giydirin, onlara güzel söyleyin. Nisa suresi 5. ayet. Esma binti Ebu Bekir radiyallahu anh, şöyle demiştir. Ben Ya Resûlullah benim hiçbir malım yoktur. Ancak bütün malım kocam Ezûbeyr bin Avvam'ın bana giydirdiği ve benim mülküm yaptığım mallar vardır. Ben bu mallardan sadaka vereyim mi diye sordum Resûlullah. Sadaka ver. Parayı kat içine koyup saklama. Sonra sana karşı sana karşı da saklanır buyurdu. Esma radiyallahu an şöyle demiştir. Resulullah kendisine hitaben infak et. Malını sayıp zaptetme. Sonra Allah da sana karşı nimetlerini sayıp zapteder. Malını kap içinde biriktirip saklama. Sonra Allah da sana karşı ihsanını, esir saklar buyurmuştur. Subhanallah. Kureybe de Meymune binti Haris radiyallahu anh haber verdi ki Meymune malik olduğu siyah bir cariyeyi peygamberden izin istemeden hürriyete kavuşturmuştu. Nihayet peygamberin Meymune'ye dönüp geldiği nöbet günü olunca meymuna ya Resulallah hissedip bildin mi ben cariyemi azaltadım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen hürriyet verme işini hakikaten yaptın mı? deyince meymune evet hürriyet verdim dedi. Bunun üzerine Resulullah eğer cariyeyi Hilal oğullarından kendi dayılarına hediye etseydin ecrin daha büyük olurdu buyurmuştur. Bekir İbn-i da Amr'dan o da bu kayıdan o da Kureyb'den senediyle meymune azat etti diye söylemiştir. Ayşe radiyallahu Allah'ın şöyle demiştir. Bir seferinde, bir sefere gitmek istediğinde kadınlar arasında kura çekmek adetinden idi. Kadınlardan herhangisinin payı çıkarsa Resulullah beraberinde o kadın olarak yola çıkardı. Yine Resulullah, kadınlardan birini kadının gün, gününü ve gecesini ayırdı. Kadınlardan her bir kadının gününü ve gecesini ayırdı. Yalnız sevtebin bin Tuzdem a kendi gününü ve gecesini Bununla Resulullah'ın rızasını aramak için Peygamber'in zevci Ayşe'ye hibe etmiştir. 14. Bab Hak kazanmakta birden fazla kişi bulunup da çatışma olduğu zaman hediye vermeyi kimden başlanacaktır? Ve peki İbn-i Mudar Amr'dan, o da kayıden, o da i̇bn Abbas'ın himayesinde olan Kureyb'den söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Sevci meymunu kendisine ait bir cariyeyi hürriyete kavuşturmuş. Peygamber de ona hilal oğullarından dayılarının bazısına ihsan etseydin elinin daha büyük olurdu buyurmuştur. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben, ya Resulallah benim iki komşum var. Bunların hangisine hediye vereyim dedim. Kapıca sana en yakın olanına buyurdu. 15. bab bir illet ve sebepten dolayı hediye kabul etmeyen kimse babı. Ve Ömer İbni Abdülaziz hediye Resulullah zamanında hediye idi. Bugün ise memurlar için bir rüşvettir demiştir. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Kendisi peygamberin sahabi olan Es-Sahab İbni Cessami'den işitmiştir. O şöyle haber veriyordu. Kendisi Abdullah Kendisi Resulullah Edva yahut da Veddam mevkiinde ihramlı haldeyken Resulullah'a bir yaban eşeği hediye etmiş. Fakat Resulullah bunu kabul etmeyi geri çevirdi. Sa'd dedi ki ya Resulullah, Resulullah benim hediyemi geri çevirdiğimden dolayı yüzümde meydana gelen değişikliği tanıyınca ve senin hediyeni geri çevirmek bizim cihetimizden olmamıştır. Ve lakin bizler ihramı kimseleriz buyurmuştur. Ebu Hümeyid Es-Saidi radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem es kabilesinden İbn-ül Utbiye İbn-ül Utbiye denilen bir adama zekat memuru tayin etti. Bu adam zekat mallarını tahsil edip geldiğinde Ya Resulallah bu sizin zekat mallınızdır. Bu da bana hediye verilmiştir dedi ve kendine bir pay ayırdı. Bunun üzerine Resulullah bu adam bir mal memuru olmayıp da babasının veyahut anasının evinde otursaydı da baksaydı kendisine hediye verilir miydi? Yoksa verilmez miydi? Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki zekat memurlarından herhangi bir kişi zekat malından haksız bir şey alırsa kıyamet günü muhakkak o kimse çaldığı malı boynunda yüklenerek gelir. Çaldığı bir deve ise inleyip bağırarak, eğer sığır ise böğürerek, koyun ise meleyerek getirilir buyurdu. Sonra Resulullah elini, biz koltuk altının bozum rengini görünceye kadar kaldırdı ve üç defa, ya Allah emirlerini tebliğ ettim mi? dedi. 16. 16. mal. Bir kimse, bir, bir kimseye bir şey, hibe yahut da vaat, Edip de hibe yahut vaad vaat edilen şey hibe edilen kişiye yahut vaad vaat edilen kişiye ulaşmayalım. Ya hibe edici yahut hibe edilen kişi ya da vaat eden yahut da kendisine vaad edilen kişilerden biri ölürse bu hibenin veya vaadin hükmü nedir? abd i̇bn Amr eğer hediye eden kimse ölür ve hediye edilen şey, hediye eden kimseden ayrılarak hediye edilen kimseye ulaşıp teslim alındıktan sonra o da ölürse, o hediye hediye edilen kişinin milatçılarına aittir. Eğer hediye hediye eden kimseden ayrılmamış olursa, hediye eden kimsenin milatçılarına aittir demiştir. El-Hasan el-Basri, bir şey hediye edilip de bir elçi vasıtasıyla gönderilirken elçi onu teslim aldığı zaman taraflardan herhangisi herhangisi hediye yerine ulaşmadan vefat ederse etsin o hediye hediye edilen kişinin miratçılarına ait demiştir Bize Muhammed İbn-i Muhammed İbn-i Munkedir edip, ben Cabir radıyallahu şöyle dediğini işittim. Dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, Cabir, Bahreyn'in sadaka malı gelmiş olsaydı eliyle işaret ederek, sana şöyle şöyle 3 avuç verirdim. Dedi. Fakat Peygamber ölünceye kadar Bahreyn'den mal gelmedi. Peygamberin ölümü üzerine onun yerine getirilen Ebu Bekir bir nidacıya emretti. Her kim peygamberin kendisine bir vadi veya hatta bir borcu varsa bize gelsin diye ilan etti. Onun üzerine ben Ebu Bekir'e gittim ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bu surette vaat etmişti dedim. Ebu Bekir bana 3 avuç dolusu vakit verdi. 17. Bab Hibe edilmiş köle ve hibe edilmiş meta nasıl teslim alınır? Ve İbni Umer dedi ki biz peygamber ile bir seferdeydik. Ben babam Umar'a ait genç çetin bir deveye binmiştim. Sonunda peygamber o deveyi satın da ya Abdullah bu deve senindir. Onu istediğin gibi kullan buyurdu. El Misval İbni Mahreme radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok Haftanlar taksim etmişti de Bunlardan babam Mahremeye bir şey vermemişti Mahreme bana ey olacağım haydi beraber Resulullah'a gidelim dedi. Babamla beraber gittim O bana Hadi eve gir Resulullah'ı bana çağır dedi Misver dedi ki Resulullah'ı babam için çağırdım Resulullah bu elbiselerden Bir elbise omzunda olduğu halde Babama çıktı ve Bunu senin için sakladım buyurdu Misver dedi ki Babam kaftana sevmişle baktı. Resulullah mahreme razı oldu mu buyurdu. 18. bab Bir kimse bir şey hibe ettiği ve hibe edilen diğer kimse ben bunu kabul ettiğim demediği halde o hibeyi teslim aldığı zaman bu caiz olur. Ebu Hüreyya radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'a bir adam geldi de ben helak oldum dedi Resulullah. Bu seni helak eden nedir diye sordu. O kimse ben Ramazan gününde gündüzün ehlimle cinsi yaklaşmaya düştüm dedi Resulullah. Azalt edecek bir köle bulabilir misin dedi. O kimse hayır bulamam Resulullah. Öyleyse iki ay zincirleme oruç tutmaya gücün yeter mi diye sordu. O da hayır gücüm yetmez dedi Resulullah. 60 yoksulu doyurmaya gücün yeter mi? dedi o zat. Hayır gücüm yetmez dedi. Ebu Hureyre dedi ki biraz sonra en sardan bir adam Resulullah'a içi hurma dolu bir ravinin mihter dediği 15 ya da 20 sağ alabilen bir zembil getirdi. Resulullah o zat'a bu hurmayı al götür de onu yoksullara sadaka et buyurdu. O zat bizden daha ihtiyaçlıya mı vereceğim? Ya Resulallah! Sen hakkıyla peygamber günderen Allah'a yemin ederim ki, Medine'nin iki kara taşlığı arasında bizden daha ihtiyaçlı bir ev halkı yoktur, dedi. Resulullah bu seferde bu hurmayı götürdü, onu aileine yedir buyurdu. 19. Bak Bir kimse diye bir kimsenin üzerine borcu ona hibe ederse, üzerindeki borcu ona hibe ederse, Şube İbni Haccas el-Hakim'den bu yani borcun borçluya hibe edilmesi fiili caizdir demiştir. Ve Hasan İbni Ali radiyallahu anh da alacağı olan bir adama üzerindeki borcu hibe etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kimin üzerinde başka bir kimsenin bir hakkı varsa bu hakkı hak sahibine ödesin yahut da o hak sahibinde bu malı helal ettirsin buyurmuştur. Cabir radiyallahu şöyle dedi. Babam Abdullah İbni Amr üzerinde borç olduğu halde Uhud'da öldürüldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun alacaklarından vurmalığının mahsurunu kabul etmelerini ve babamı borç bağından çözmelerini istedi. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh, Cabir İbni Malike, babası Abdullah İbni Amr'ın Uhud günü şehit olarak öldürüldüğünü Alacakların haklarını istemekte şiddet gösterdiklerini haber verip şöyle dedi. Bunun üzerine ben Resulullah'a geldim ve vaziyeti onunla konuştum. Akabinde Resulullah alacaklılara hurmalığımın mahsulünü kabul etmelerini ve babamı alacak bağından çözmelerini yani alacaklardan babamı temize çıkarmalarını istedi. Fakat alacaklılar bu teklifi kabuldan çekindiler. Resulullah onlara hurmalığımı vermedi ve onlar için hurma mahsulünü de kestirmedi. Lakin bana yarın kuşluk vakti sana geleceğim buyurdu. Ertesi gün sabah olunca kuşluk vakti bana geldi. Hurmalıkla dolaştı. Mahsul hakkında bereketle dua etti. Akabinde ben okurma mahsulünü kestim. aracıkların haklarını tamamen verdim. Bize de bahçemin mahsulünden bir bakiye kaldım. Bundan sonra ben Resulullah'a geldim, o oturmuş haldeydi. Ben kendisine bunlar yani borçları ödeme fazladan bir miktar artması, Resulullah'ın duası, bereketinin meydana gelmesinin işlerini haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakında oturan Ömer'e hitaben, Ya Ömer, Cabir'in söylemekte olduğunu işit buyurdu. Ömer de hemen, dikkat bunlar olur, biz senin Allah'ın Resulü olduğunu bilmişizdir vallahi. Sen muhakkak Allah'ın Resulü'sün, dedi. 20. Vakti Bir kişinin bir şeyi, bir topluluğa hibe etmesi babı. Esma bintu Ebu Bekir, yeğeni Kasım ibni Muhammed'e, ibnu Ebi Atike, ben kız kardeşim Ayşe'den, Gaba mevkiinden bir malın miras aldım. O karşılık olarak Muaviye bana 100 bin vermişti. Ben ise o malı Muaviye'ye satmadım da Kasım ile Abdullah İbni Ebi Atike hitaben bu mal ikimizin olsun dedim demiştir. Sehf İbni Saad radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme içilecek bir şey getirildi. Kendisi bundan bir miktar içti. Sağında bir genç, solunda da yaşlılar vardı. Bu durumda peygamber gence eğer bana izin verirse artık içeceği şu yaşlılara veririm dedi. Genç sahibi de ya Resulallah, ben senden gelen nasip hiçbir kimseye ihsan etmem dedi. Bu sözler üzerine peygamber içecek kabını o gencin eline çabucak koydu. 21. Elle tutulup teslim alınmış, teslim alınmamış ve teslim edilmiş, taksim edilmemiş olan hibe babı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Hevaz'ın kabilesini onlardan aldıkları ganimetleri hibe etmişlerdi. Halbuki o ganimet henüz taksim edilmemişti. Muhar'ın dedi ki sabitle şöyle dedi bize Mısar, Nuhrak'tan o da Cabir'den tartış etti şöyle demiştir ben mescitte peygambere geldim o benden satın aldığı devenin bedelini Bilal vasıtasıyla bana ödedi ve bana fazla da verdi. Bize şube Muharret'ten tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Ben bir seferde peygamberi deve sattım. Medine'ye geldiğimizde bana mescide gel iki rekat namaz kıl buyurdu. Ben namazı kıldıktan sonra Bilal bana alacağımı taktı. Şube İbn Haccas ben onu Bilal bana teraziyi ağır basarak tahtı verdiğini sanıyordum demiştir. Cabir dedi ki Harra vakası günü Hicri 63 yılında Şam askerleri onu benden alıncaya kadar Peygamberin o fazlasından bir miktar şey benden hiç ayrılmamıştır. Sen İbn-i Sa'd anh şöyle demiştir. Resulullah Ha, içecek bir şey getirildi. Sağ tarafında bir genç, sol tarafında yaşlılar bulunuyordu. Resulullah o gence kapta kalan şu yaşlılara vermem için bana izin verir misin? diye sordu. Genç hemen, hayır vallahi ben senden gelen nasibimi hiç kimseye ihsan etmem dedi. Bu cevap üzerinde Resulullah o kabı gencin elinin içine hızlıca koyuverdi. Ebu Hureyze radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın üzerinde bedevi bir kimsenin 3 yaşında bir deve alacağı vardı. Bedevi bu alacağını Resulullah'tan sert ve kaba bir şekilde isteyince sahabiler onu hırpalamaya azmaktır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevi'yi serbest bırakın. Çünkü her hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır buyurdu. Ve onun için onun devesi yaşında bir deve satın alın da onu kendisine verin emrini verdi. Sahabeler biz aradık bunun devesinden daha yaşlı ve kıymetli deveden başka deve bulamadık dediler. Resulullah o daha kıymetli deveyi satın alın ve o kıymetli deveyi o şahsa verin. Çünkü sizin borç ödemeyi en güzel yapanız en hayırlılarınızdandır buyurdu. 22. Baht bir cemaat bir kavme hibe ettiği zaman ise elleyiz o o da İbn Şeraptan o da Urve'den taksit etti ki Mervan İbn Hakem el-Misver İbn Mahreme Urve'ye şöyle haber vermiştir. Huneyn seferinde Resulullah'a Hevaz'ın kabilesi temsilcileri Müslümanlar olarak geldiler ve Resulullah'tan mallarını ve esirlerini geri vermesini istedikleri zaman onlara bayetinde bulunan asker sahabileri görüyorsunuz. Çözüm bana en sevilmesi en doğrusudur. Şimdi siz iki Taifenin birisini tercih ediniz. Ya esirleri ya da malları. Ben sizin gelmenizi bekleyip durmuş idim buyurdu. Ravi dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten Cirehane'ye döndüğü zaman o on geceden fazla onların gelmesini beklemişti. Hevaz'in heyeti Resulullah'ın kendilerine ancak iki şıktan birisini geri vereceği belli olunca bunlar biz esirlerimizin geri verilmesini tercih ediyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar içinde ayağa kalktı, Allah'a layık olduğu sıfatlarla övdü ve bundan sonra da amma abadu, şüphesiz, hevazin elçileri, kardeşlerimiz tevbe ödücü olarak bize geldiler. Ben de onların esirlerini kendilerine geri vermeyi uygun gördüm. Sizden her kim esirlerini bu surette karşılısız vererek kardeşlerinin gönlünü hoş etmeyi isterlerse ve bunu isterlerse bunu yapsınlar. Sizden her kimle kendi hissesi üzerine bağlı kalmak, karşılıksız vermemek arzu ederse bu bedeli ona biz Allah'ın bize ihsan edeceği ilk kadimet manından verir. Bu kanaatle o da öyle yapsın buyurdu. Bunun üzerine insanlar biz gönüllerini helazinlerin gönüllerini hoş ettik ya Resulullah dediler. Akabinde Resulullah onlara şimdi biz sizden esimini vermeye izin veren kimseler için esimini vermeyenlerden ayırt edip bilemiyoruz. Haydi siz geri gidiniz de bize emriniz, işbiriniz arifleriniz yükselsin buyurdu. İnsanlar geri çekildiler. Kabirlilerin arifleri kabirlilerin halkıyla konuştu. Sonra peygambere Geri gelip her bir kavminin esirleri geri vermekten hoşnut olduklarını ve Peygamber'e bu hususta verdikleri haberi verdiler. İşte Hevaz'ın esirleri haberinden bize ulaşan budur. Buhari bize ulaşmış olan işte budur sözümü kast ederek, işte bu Ez-i Zuhri'nin sonudur demiştir. 23 Yanında oturan arkadaşları varken kendisine bir hediye verilen kimse o hediye meclis arkadaşlarından o hediyeye meclis arkadaşlarından daha haklıdır babı. Ve İbni Abbas'tan meclis arkadaşları o hediyede kendisine ortak vardır hükmü oluyor, Bu İbni Abbas'tan sahih olmadı. Bize şube Seleme İbni Kuheyd'den, o da Ebu Seleme'den o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. O da peygamberden olmak üzere haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviden genç bir deve satın almıştı. Sonra onun sahibi peygambere geldi. Onun borcunu ödemesini istiyordu. Peygamber, as sahibinin söz hakkı vardır buyurdu. Sonra o zata kendi devresinden daha ile borcunu Özeti ve faziletin en faziletliğiniz borç ödeme yönünden en güzel olanınızdır buyurdu. i̇bn Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birinin beraberinde bulunmuş. Kendisi babası Ömer'e ait sert ve genç bir erkek demesi üzerine binmiş. Hayvan Peygamber'in önüne geçiyor. Babası da ya Abdullah Peygamber'in önüne kimse geçmez diyormuş. Bunun üzerine Peygamber Ömer'e bu çetin deveyi bana sat buyurdu. Ömer de o senindir dedi. Böylece Peygamber deveyi satın aldı. Sonra bu deve senindir. Ya Abdullah ne istersen yap buyurdu. 24. Bat, bir kimse diğer birine bir deve hibe ettiği zaman hibe edilen kimse o deveye biner halde olsa bu hibe caizdir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demişti. Biz bir seferde peygamberin beraberindeydik. Babam, ben babama ait genç ve sert bir erkek deve üzerine binmiştim. Peygamber Umar'a bu bana sat buyurdu. Böylece peygamber o deveyi satamadı. Akabinde peygamber ya Abdullah bu senindir buyurdu. 25. bab 20. meklif olan şeyi hediye etmek babam. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Ömer İbni Hattab bir keresinde meçhidin kapısının yanında Utanet İbni Hacı ait satılıp ipekli bir hulle gördü de Ya Resulallah bunu alsanız da cuma günleri yanımıza elçi heyetlerini kabul ettiğimiz zaman giyseniz dedi. Resulallah bunu ancak ahiretten nasip olmayanlar giyer buyurdu. Sonra Resulallah'a bunun gibi ipekli kumaştan yapılmış elbiseler gelmişti. Resulullah bunlardan birini bir takım Umer'e verdi. Bunun üzerine Ömer, bunu bana giydiriyor musun? Halbuki Utanit Hulusi'nde hakkında söylediğini söylemiştim. Resulullah, ben bunu sana kendini giyesin diye vermedim buyurdu. Ömer de bu pek şeyi alıp Mekke'de bulunan kardeşine verdi. Abdullah İbn-i Umer anh şöyle demiştir. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıtı Fatıma'nın evine gelmişti de Fatıma'nın yanına girmemişti. Sonra Ali geldi Fatıma'yı kederli gördü. Fatıma da ona anlattı. Ali de bunu Peygamber'e zikretti. Peygamber hakikaten ben geldim Fatıma'nın kapısında çeşit çeşit renkten akışlı perdeler gördüm dedi. Ve devamla benimle bu süslü dünya arasında ne münasebet var buyurdu. Akabinde Ali Fatıma'ya gidip bunları söyledi. Fatıma da Resulullah bu perde hakkında bana istediği şeyi emretsin dedi. Fatıma bu sözü Resulullah'a ulaşınca Fatıma bu perdeyi mustaç bir aile sahibi olan Fulan'a gönder buyurdu. Ali İbni bir Talip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Siyerah denilen ipekli bir elbise hediye edin. Ben de onu giydim fakat ben peygamberin yüzünde öfke gördüm. Bunun üzerine ben onu kadınların arasına yardım olarak verdim. 26. Müşriklerden hediye kabul edilmesi bağlı. Ebu Hüreyre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbrahim peygamber Sari ile hicret etti de içinde bir hükümdar yahut da cep var bulunan bir memlekete girdi. Sonunda o zalim hükümdar adamlarına bu kadını İbrahim'e geri verin ve Hacer'i de Sari'ye verin dedi. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde zehir bulunan bir koyun hediye edilmiştir. Ve Ebu Hümeyd şöyle dedi, Eyle <gülüyor> Meliki Yuhanna'nın, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyaz bir katır hediye etti. Biz de kaptan giyildi. Peygamber de ona deniz kenarındaki beldeleri halkı için bir emanname yazıp verdi. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme süt içten dikilmiş bir cubbe hediye edildi. Halbuki Peygamber ifekli kullanmaktan nehy ederdi. Bu sebeple sahabiler Peygamberin bunu kabul etmesinden hayret ettiler. Peygamber bu hayreti gidermek için Muhammed'in nefsi olundan elinde olan Allah'a yemin ederim ki Said İbni Muaz'ın cennetteki mendilleri bu ipekli kumaştan çok daha güzeldir buyurdu. Ve Said İbni Eru ve Katada Katar'da devam eder o da Enes'den söyledi ki Diyamed e, Dumetel Candel ki bu Bunu peygambere hediye vermiştir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan demiştir. Hayber'de bir Yahudi kadın zehirleyerek kızartılmış bir koyunu peygambere getirdi. Peygamber koyunun etinden yedi. Ve zehirli olduğunu haber verdi. Akabinde bu hiyaneti yapan kadın getirildi. Sebebi soruldu. Kadın suçunu itiraf etti. Sahabeler tarafından bu kadını öldürelim mi diye soruldu. Peygamber hayır öldürmeyin buyurdu. Enes İbni Malik bir lokma zehirli etin tesirini Resulullah'ın küçük dilinde tanır dururdum demiştir. Abdullah İbni Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz bir seferde Peygamber'in mahiyetinde 130 kişiydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sizden birinizin yanında yiyecek bir şey var mıdır diye sordu. O sırada bir kimsenin yanında bir sağ ölçeği ya da buna benzer bir kap erzak bulundu. Bu yoğrulup hamur yapıldı. Sonra başa açık perişan uzun boylu bir müşrik koyun sürüsü sürerek çıka geldi. Peygamber ona koyunları satar mısın yahut atiye ve hibe olarak mı getirdin diye sordu. O çoban hayır hibe değil fakat satılıktır. Peygamber ondan bir koyun satın aldı, koyun kesildi. Peygamber evvela o koyunun kara ciğerinin pişirmesini emretti. Ravi Abdurrahman dedi ki, Allah'a yeminle söylüyorum birlikte 130 kişi içinde birisi eksik kalmadı. Peygamber bu hayvanın ciğerlerinden bir parça kesip orada hazır bulunuyorsa hemen verdi. Dışarıda bulunanlara hisselerini de onlara sakladı. Sonra da koyunun eti pişince peygamber onu iki kap içine koydu. Bu iki kaptan sefer heyetimizin hepsi yediler. Hepimiz doyduk. İki kap yemek yine de arttı. Bu artığı deveye yükledik. Ravi hadisin ifadesine sadakatin mesuliyetinden dolayı yahut Abdurrahman İbli Bekir'in dediği gibi söz etmişti. 27. Müslümanın müşriklere hediye vermesinin cevazı babı. Ve yine Yüce Allah'ın şu kavli: Sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlarla iyilik, onlara adalet ile muamele etmenizden Allah sizi menet Çünkü Allah adalet yapanları Sever. El-Müntehine Suresi 8. Ayet Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir adamın üzerinde satılmakta olan bir hulle yani bir takım elbise gördü de peygambere bu hulleyi satınlar da cuma günleri elçilik heyetleri geldiği zaman giy dedi peygamber. Bunu ancak ahirette nasip olmayanlar giyerek buyurdu. Sonra Resulullah'a bundan birçok hulleler getirildi. Resulullah bunlardan bir külde umar gönderdi bunun üzerine Ömer, sen bu hakkında baktığı ve söylediklerin halde, ben bu küldeyi nasıl giyerim dedi. Rasulullah ben onu sana giyesin diye vermedim. Sen onu satarsın ya, layık olacak birine giydirirsin buyurdu. Bunun üzerine Ömer o küldeyi Mekke halkında, halkından henüz İslam'a girmemiş olan kardeşine hediye gönderdi. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu olan annem bir takım hediyelerle gelmişti. Ben Resulullah'tan fetva istedim de annem bana sokunmakla karşılık vermek istiyor. Anneme ilgi iltifat edebilir miyim dedim. Resulullah evet annene ilgi iltifat eyle buyurdu. 28. bab Hiçbir kimseye daha önce verdiği hibesini ve yaptığı sadakasına dönmesi halal olmaz i̇bn Abbas şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hibesine dönen kimse kusmura dönen gibidir buyurdu. Başka bir senette olmak üzere i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Şu kötülük meselesi bize Müslümanlar için değil. Yani bu kötülük sıfatı bize yakışmaz. Yaptığı hibeye dönen kişi kusmura dönen küpek gibidir. Eslem şöyle demiştir: Ben umarım Ul Hattap'tan işittim. O şöyle diyordu: Bir kimseyi Allah yolunda salasın diye bir ata bindirmiştim. Atın yanında olan zat ata iyi bakmadı ve onu zayıflattı. Ben de zat bu atı ucuz satar diye düşünerek onu adamdan satın almayı istedim ve hibe ettiğim atı tekrar satın alabilir miyim diye peygambere sordum. Peygamber: O adam bu atı sana. Biz tekbir hem karşılığında verse de artık sen o atı satın alma. Çünkü sadakasına geri dönen kimse, kusumuna dönen köpek gibidir buyurdu. İbn-i haber verip şöyle dedi. Bana Abdurrahman İbni Abdullah İbni şöyle haber verdi. İbn-i himayesinde olan Suheyb'in oğulları iki ev ve bir ozanın ne ait olduğunu, Resulullah'ın bunlardan, Resulullah'ın bunları babaların ve hediye verdiğini iddia ettiler. Bu sırada Medine valisi olan Mervan, husus üzerine sizler için kim şahitlik yapar dedi. Çocuklar, Abdullah İbni Ömer şahitlik eder dediler. Bunun üzerine Mervan, i̇bn Ömer Ömer'i i̇bn Ömer'de Resulullah Suheyb'e iki ev ve bir hücreyi muhakkak vermiştir diye şahitlik yaptı. Mervanda i̇bn Ömer'in bu şehadetiyle Suheyb'in çocukları lehine hükmetti. 30 Umra ve Rukbah hakkında söylenen hükümler babı. Bir kimse bir başkası lehine ömrü oldukça bu evi ona bağışlarım yahut da ben sağ oldukça bu evi ona bağışlarım demesi umradır. Bu ben evi ömrü müddetince ona mülk yaptım demektir ki bu da hibe olur. İstanlar kumfiha sizler imar ediciler kıldı sizleri imar ediciler kaldı demektir. Kadir radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umra'nın sahipliği ile Umra'nın hibe edilen kimseye ait olacağı ile demiştir. Bize Katada İbn-i Diyame'den edip şöyle dedi. Bana Nadr İbn-i Enes, İbn-i o da Ebu Kureyli'den olmak üzere tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umra caizle buyurmuştur. Yani muammer için onda saygı sonra yani Muhammed için ve ondan sonra veresi için geçerlidir. Ata İbni Ebi Rebaht'a bana Cabir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyri hadisinin benzerini tahsis etti demiştir. 31. İnsanlardan ileti insanlardan ileti at alan kimse babası. Enes radiyallahu anh şöyle diyordu. Bir keresinde Medine içinde bir düşman baskının korkusu olmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Reybaban Talha'dan El-Mendub denilen atı iğreti aldı ve ona binerek Medine'den ayrıldı. Dönüp geldiği zaman korkulacak bir şey görmedik. Muhakkak olarak bulunduğumuz şey Mendub'un su gibi akmasıdır buyurdu. 32. cevabı zevaf sırasında gelin yahut da güve için elbise istiare etmenin cevabı. babas. Bana babam Eymen El Habeşi tahtı şöyle dedi. Ben bir keresinde Ayşe'nin yanına gittim. O sırada Ayşe'nin üzerinde kalın yemen bezinden yapılmış 5 liram kıymetinde bir elbise bulunuyordu. Ayşe tarlası zamanını alarak Ey Eymen Gözünü cariyeme doğru kaldır da Bak o benim üzerimdeki elbiseyi Şimdi ev içinde giymekten Arlanır halbuki Resulullah zamanında benim bu evinden Bir elbisem vardı Medine'de de için süslenen her kadın Onu ariyet almak Üzere muhakkak bana haber gönderirdi Demiştir 33 Menihanın fazileti babı Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atiye ve hediye için sütü bol olan deve yerine bol bol sütlü koyun ve güzel meniha hediyedir. Bu hayvanlardan her biri bir kap, sabahleyin bir kap, akşamleyin süt getirir buyurdu. Bize Abdullah İbni Yusuf, İsmail İbni Ebi Uveys Malik'ten tahdis etti. Malik bu rivayetinde peygamberin böyle savunma Hayvan hediyesinde güzel sadakadır buyurduğunu söylemiştir. Enes İbni Malik şöyle demiştir. Muhacirler Mekke'den Medine'ye geldikleri zaman ellerinde hiçbir şeyleri yoktu. Ensar ise Medine'de arazi ve akar sahibiydi. Ensar her sene mallarının yarı masumunu kendilerine vermek, Ensar'ın yerine bağ bahçe işlerini muhacirlere yapma şartıyla mallarını muhacirlere ortağı verdiler. Rabi Enes anası Ummus Süleym ki aynı zamanda Abdullah İbn Ebu Talha'da, Talha da Talhan'ın damadıdır. Enes'in anası Ummus Süleym de Resulullah'a birkaç hurma ağacı hediye etmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağaçlarının mahsullerinden faydalanmak üzere Usama i̇bn Zeyd'in anası olan calisi Umlu Eymen Bereke'ye vermişti. İbn-i Şahat dedi ki Enes i̇bn Malik bana şöyle haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve ilham halde ve muharebeden ayrılıkla Medine'ye döndüğü zaman muhacirler meyvelerinden istifade ettikleri ensarın ariyet verdikleri menihaların en Ensara geri verdiler. Peygamber de Enes'in anası onun vaktiyle verdiği hurma ağaçlarını geri verdi. Resulullah Ümmü Eymen'e te'ariyet hurma ağaçları yerine kendi bustanından bir kısım verdi. Ve Ahmet İbni Şebit dedi ki bize babam Şebit Yunus'tan bu hadisi senet ve metin olarak aynen haber verdi. Yalnız onların yerine malının halisinden verdi derim. Bize el evzai Hasan İbni Atiye'den o da Ebu keşf El-Sulüli'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'den işittim. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 40 haslet vardı ki bunların en yükseği sağımlı keçi menihası yani hediyesidir. Hayır sebeplerden bir kişi bu kırk hasletten birini, birisini onun sevabını umarak ve vaadi olmana sevabını umarak ve vaadi olmam elini tasdik ederek isterse muhakkak Allah bu huşret sahibini ve haseneti sebebiyle cennete girersin. Hadis'in ravisi Hasan İbni Atiye şöyle demiştir. Biz hadisteki fağın keçisinden başka selamı karşılamak, aksarına dua, yol üzerinde eza veren şeyi giderme ve hadislerde gelen bunların benzeri haseneleri saydık. 15 beş haslet ve haseneye ulaşmaya muhtediş olamadık. Bize Muhammed İbni Yusuf tahtis edip şöyle dedi. Bize El-Evza'yı tahdis edip şöyle dedi, bana Ata İbni Ebi Rebah, Bir İbni Abdullah'tan tahdis edip şöyle dedi, bizden bir takım adamların fazla arazileri vardı, onlar biz bu arazileri üçte bir, dörtte bir yarı karşılığına icra verelim dediler. Bunun üzerine Peygamber kimin toprağı, tarlası varsa onu kendisine eksin yahut ekmekten ağaç olursa onu mümin kardeşine arı yeten versin. Bunu yapmazsa tarlasını boş tutsun buyurdu. Ve Muhammed İbni Yusuf şöyle dedi. Bize El-Evza'yı tahsis edip şöyle dedi. Bana El-Zuhri tahsis edip şöyle dedi. Bana Ata İbni, tahsis edip, şöyle dedi, bana Ata İbni tahsis edip şöyle dedi. Bana el tahsis edip bana Ata İbni Yüz'ü tahsis edip şöyle dedi. Bana Ebu Zahid tahsis edip şöyle dedi. Birçok Arabı peygambere geldi de ona hicretten sordu, Medine'ye hicret edeyim mi? Dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sakın hicrete kalkışma çünkü hicret çok çetin bir iştir. Senin deve evinden hayvanların var mı diye sordu. Buyurdu. O zat evet vardır. Dedi. Peygamber sen onların zekatını veriyor musun diye buyurdu. O zat evet veriyorum dedi. Sen onlardan herhangi birini meniha olarak veriyor musun buyurdu. O zat er, er, veriyorum dedi. Peygamber onları sulamada sulanmaya getirdiğin gün sütlerinden sahip oradaki insanlara içiyor musun diye sordu. O zat da evet diye cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse sen denizlerin de, ötesinde de çalışın ki Allah senin amellerine hiçbir şey bırakmaz buyurdu. Tavus ikni Kaysan şöyle demiştir. Bana bunu onların en alim olanı yani İbni Abbas radıyallahu an şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinleri hareket etmekte olan bir tarlaya çıktı da bu arazi kimindir? dedi. Oradakiler bu tarlayı falan kimse kirayla ile dediler. Bunun üzerine peygamber dikkat edin eğer mal sahibi bu eğer mal sahibi bu kiracıya otarlayıp mil hay yoluyla verseydi kendisi için bu arazi karşılığında belli bir ücret almasından daha hayırlı olurdu buyurdu. 34. bab Bir adam diğerine, diğerlerine diğerlerine İnsanların örf yapa geldikleri tabi, tabir üzere şu cari sana hizmetçi olarak verdim dediğinde bu caiz olmuştur. Yani bu ihtam, hibe ariyet verme demektir. İnsanların bazısı yani Ebu Hanife bu söylenen sıfat ariyettir dedi. İnsan sana şu elbiseyi girdi, giydirdim dediği zaman ise bu hibedir dedi. Bize Ebu Zümet araştan o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan tahtir ettik. ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur İbrahim Peygamber eşi Sare ile sefere çıkmıştı sonunda Sare Sare'ye Hacer'i hediye verdiler. Akabinde Sare İbrahim'e yönet geldi ve onu vakayı hikaye ederek hissettim mi zevcim Allah kafiri zelil etti ve bize bir cariyeyi de bana hizmetçi verdi dedi ve İbn-i Silin Ebu Hureyden, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Hacer'i hizmetçi verdi. 35. Bak Bir kimse başka bir kimseyi bir at üzerine bindirse bu hükmü ondan dönülmemekte umra ve sadaka gibidir. İnsanların bazısı bu kimsenin at hususunda hibesinden dönmek hakkı vardır demiştir. Zeyd İbni Eslem şöyle dedi. Ben babam Eslem'den işittim şöyle diyordu. Umar İbn -i Hattab radiyallahu anh şöyle dedi. Ben Allah rızası yolunda bir adamı bir at üzerine bindirmiştim. Sonra gördüm ki bu at satılıyordu. Onu satın almak istedim de bunu Resulullah'tan sordum. Resulullah bu atıssızın alma ve yapmış olduğun sadakana bir daha dönme buyurdu.